Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk. Merhaba, Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Ben Derya Tolgay. Merhabalar ben Asu Aksoy. E, stüdyoda konuklarımız var. E, geçen hafta hatırlarsanız e, mercanları, Marmara Denizi'ni e, ve Marmara Adalar... Denizi'ndeki türlerin aslında e, biyoçeşitliğini konuşmuştuk. Marmara evet. Denizi'nin ne kadar özel bir e, Ekosistem. ekosisteme sahip olduğunu konuşmuştuk. Ve karşı karşıya olduğu tehditleri de... Konuşmuştuk adaların da buradaki özel yeri yani Hı -hı. adalar doğal bir kıyı yaratıyorlar ve bu kıyılar aslında bu canlıların yaşaması tutunması Kesinlikle. için bir ortam yaratıyor demiştik şimdi bu evet, programda ıı, tanıtalım ha <gülüyor> tabii <gülüyor> konuklarımızı ee, İstanbul Üniversitesi'nden deniz biyoloğu docent Doktor Nur Eda Topçu ve Hidrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyesi Cem Dalyan tekrar konuğumuz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Asun'un dediği gibi ama şöyle bir küçük bilgi daha verelim. Nur Eda Topçu Eryalçın soyadını da tekrar burada <gülüyor> kullanayım. Daha önce kullanmadık. Pardon. İstanbul'da Adalar bölgesindeki mercan, sünger, Pinalar ve daha birçok deniz canlısının da dört yıl önce karasal kökenli çökelti sebebiyle öldüğünü bilimsel olarak kanıtladık Doğru. E, demişsiniz. Bu, bu konuyu herhalde e, konuşacağız. Türlerin yok oluşumudur nasıl bu? E, bir de e, siz Cem e, Bey e, pardon sizin de evet deniz çayırları. Deniz ekosistemi için büyük önem taşıyor oksijen üretir kıyı erozyonuna engeller suda askıda bulunan partikülleri önler ve suyun ışık geçirgenliğini arttırır diye e, bilgiler vermiştiniz bugün bunlar ne durumda şimdi buyurun başlayalım. Evet mercanlardan başlayalım isterseniz. Evet adalarda gerçekten çok özel ve çok önemli e, mercan toplulukları var. Özellikle yumuşak mercanlar. Bunlar niçin önemli? Çünkü kendileri başlı başına bir habitat. Habitat demek ne demek? Birçok başka türler için e, bir yuva, barınak, yumurtlama alanı ve yavru bakım alanı oluşturuyorlar. Türk çeşitliğinde anlamlı ölçüde arttırıyorlar. Dolayısıyla bunlar e, ekosistem açısından son derece önemli türler. E, mercanlar Arasında da Akdeniz'e endemik yani sadece dünyada Akdeniz'de bulunan pek çok tür adalarda mevcut. Hatta bazı türler adeta bir orman. Aslında bunlar hayvan olsa da bitki benzeri <gülüyor> görüntüleri sebebiyle böyle terimler kullanıyoruz. Adeta bir orman yapıyor. Dolayısıyla tür çeşitliğini çok arttırıyor. Ee, birkaç tür var özellikle benim favorilerim. <gülüyor> Aynı zamanda çok da fotojenik türler. Su altı fotoğrafçıları çok sever. Çünkü kırmızı bir yelpaze düşünün. Ya da sapsarı, <gülüyor> turuncu, dallı budaklı bir e, görüntü düşünün. Hepsi birbirinden güzeller gerçekten. E, bunlar Akdeniz'e endemik türler. E, ve bunların arasında iki tane çok özel tür var. Geçen hafta çok kısa bahsetmiştik. Normalde derin deniz türleri ama e, Marmara Denizi'ndeki özel şartlar sebebiyle ee, Biz de sığda bulunabiliyor Yani dalış yaparak görebiliyorsunuz. Hı. Normalde Akdeniz'in diğer bölgelerinde çok ender zaten rastlanıyor. Onu da robotlar aracılığıyla. Yani bunlar için dünyanın parasili işte <gülüyor> büyük projeler yaratılıyor. Ve e, araştırmacılar gemi üstünden işte bir tane bulunca e, küçük bir parça alıp onu laboratuvarda inceliyor Bizim her yerdeler gerçekten. Bu nasıl oluyor? Bu Marmara'daki ikili akıntı sistemi sayesinde e, daha 20 metrede. Sular hep 15 derece sıcaklıkta sabit. Tuzluluğunuz zaten, Akdeniz tuzluluğu o da değişmiyor. E bu aradaki kalıcı tabaka nedeniyle mevsimlerden de bağımsız. E su zaten bulanık, ışık çok az geçiyor. Hmm. Adeta Akdeniz'deki 70 metredeki şartları biz 20 metrede sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bu türler kendilerini derinde zannediyorlar. Mimikleme hmm. diyorum ben buna. Derin denizi mimikliyor adeta. Dolayısıyla da iki tane çok özel türümüz var. Ee, bunlar da zaten diğer türlerin oluşturduğu habitatın içinde sıklıkla rastlanıyorlardı. Biraz dili geçmiş zaman kullanmaya başlıyorum. Ne yazık ki çünkü e, 2015 yılında e, gerçekten adalar açısından büyük felaket diye tanımlayabileceğimiz bir olay oldu. E, bu dönem, neden 2015? Hani bunlar 2015'e kadar sonuçta İstanbul gibi bir şehrin dibinde e, Marmara gibi yoğun ...insan baskısı altındaki bir denizde... ...bahar olmayı başarmışlar. O dönem birçok şey üst üste geldi. Yani o ilk bahar aylarında belki... E, ...haberlerde görmüşsünüzdür. Kızıl akın diyorum ben. İngilizcesi red Tide. Bununla başladı. Çok yoğun bir... E, ...mikro, yosuncuk... Evet. E, ...başladı. Gördük. Evet. Kızıl akın dediğimiz işte... Şey, <gülüyor> evet. ...denizde de renklenmeye sebep olan. Bu zaten... E, sudaki su kolonundaki partikül miktarını arttıran, çökelti arttıran Hı. bir unsur ama yine doğal diyebileceğimiz bir şey aslında. Gene gerçi insan Hı. etkisi var ama asıl sıkıntı gene o dönemlerde başlayan dolgu faaliyetleri ve yassada inşaatı en önemlisi e, oldu. Bu dönemde e, yassadadaki inşaat başlayınca orada kıyıda büyük kayaları patlatmaya başladılar. E, çünkü zaten yassadanın kıyı şeridi tamamen Değişti. E bu canlılar, mercanlar zaten suyu, suyu süzerek beslenen canlılar. Suyun içindeki mikro besincikleri tutuyorlar ve bu şekilde besleniyorlar. Tamamen ağaç gibi e, taş zemine bağlılar. Kaçma imkanları yok. Üzerlerine bir bulut çöktüğü zaman, çamurdan bir bulut çöktüğü zaman e, tamamen bunun altında kalmaya mahkumlar. Dolayısıyla e, özellikle yassadaki... Ee, Sarı Deniz Dalı dediğimiz Türkçesinde popülasyon neredeyse çöktü. Ee, orada pek canlı kalmadı. Ee, Sivri Ada'da biraz daha iyi durumda bir popülasyonumuz var. Çünkü orada kayalık zemin o kadar dik ki nispeten bu çökeldiği tolere edebildi. Ama mesela Burgaz Adanın arkasındaki özellikle o derin deniz türlerinin olduğu Hı. bir bölge vardı ki şu an adeta bir çöl görüntüsüne sahip. Ee, Çok bir... pardon Burgaz Adanın arkasındaki dediğiniz moloz atılan yer mi? Yani yok orası işte özel olarak monoz ama hmm. tabii ki bu Prens Adaları'ndaki yoğun çökeltiden hmm. etkilendi. Şöyle söyleyeyim ben size 2015'te e, biz başka bir projemizi dahilinde dalışlar yapıyorduk. Ben e, 6-7 aydır da dalmamıştım. Daldığım zaman o görüntüyü gördüğümde şok oldum. Ağlayarak e, tüpümdeki havayı bitirdim. Çünkü müthiş bir rengarenk görüntüden tek renk kahverengi bir çamur örtüsüne geçilmişti bu kadar kısa bir sürede. İnanılmaz bir şey gerçekten koca biz. bir orman yok edildi yani, yani aynen öyle evet, evet, biz Kesinlikle. hep yukarıdan bakıyoruz ya fotoğraflıyoruz yaz adayı işte beton oldu vesaire oldu. O, o kadar gözükür ki ama bu denizin altını görmüyoruz ve orayı hep atlıyoruz ya zaten bir şeyler oldu biliyoruz ama Hı -hı. keşke tüm böyle adanın üstü ve altı bir kez fotoğraflanabilse evet. Evet. bunu görmüyoruz gerçekten evet. yani bu denizin altında olup bitenleri Hı -hı. görmüyoruz saklıyor her şeyi evet yani ne yazık ki böyle bir olaya da şahit olduk. Ee, tabii ne olup bitiyor hemen araştırmaya başladık. İlk gözlemlediğimiz dediğim gibi bu yoğun çökeltinin altında kalmalarıydı ölüm sebepleri. Ee, aynı dönemde dolgu faaliyetleri de kıyıda da devam ediyordu zaten. Ee, yani görünen köy kılavuz istemez ama yine de biz bilimsel olarak da bunu araştırdık. Biz yoğun silikat değerlerinden o kadar yüksek silikat değerleri var ki bunun karasal kökenli olduğunu zaten ortaya koyduk. Bunun haricinde de daha sonra hayatta kalan bazı mercanlarda gene dalıp alıp çıkıp örnek almaya devam ederken bir hastalık başladığını gördük. Hmm. Ee, bu sefer yine ne oluyor diye işte e, örnek alıp laboratuvarda incelediğimizde bunun karasal e, ağırlıklı bir mantar türü olduğunu gördük. Yani normalde toprakta, gübrede, işte çürüyen meyvelerde rastlanan bir mantar. Nasıl oluyor da denizel ortamda bir anda bizim mercanlarımızı enfekte ediyor? E, soru işareti. Tabii bunu Kanıtlayamayız ama ya yine e, sonuçta dolgu faaliyeti diyoruz. O dolgu maddeleri nereden geliyor değil mi? O toprakları nereden alıyorlar? Veya kurbaldere onu da duymuşsunuzdur mutlaka. Yine hmm. aynı dönemde evet. kurbaldere'nin dip çamuru getirildi Sivra'dan arkasında denize bırakıldı. tabii o da dağıldı Prens Adaları çevresinde. Yani o da olabilir. Ee, kesin şudur diye adres gösteremem ama karasal olduğu bizim attığımız o mantarı oraya bizim yolladığımız kesin. Mitek mercanlar da değildi etkilenen. Süngerler. Her taraf pina. Pina e, böyle bir metreye kadar büyüyebilen kocaman bir kabuk. Bildiğimiz bu yediğimiz midyenin Hı. dev gibi olanı düşünün. Çok ekolojik olarak yine çok önemli bir tür ve şu an e, adeta bir pina mezarlığı görüntüsü var. Her tarafta hala ölü pina kabukları görülüyor. Sünger Hı. zaten kalmadı birçok yerde. E, çok üzücü bir tablo var. Ama e, her şey bitmiş değil. Yani, ee, dediğim gibi Sivriada'da nispeten ee, hayatta kalmayı başarmış bir popülasyonumuz var. Ee, bu derin deniz türleri dediklerimde ufak hmm. ufak bazı yerlerde tekrar baş göstermeye başladılar. Nesik biraz daha hızlı büyüyen, yoksa normalde bunlar çok yavaş büyüyen canlılar ama e, hızlı olanlar biraz başladı. E, biz de bu Sivriada'daki popülasyon için şimdi bir ne yapabiliriz e, diye yola çıkıp bir, bir, bir, bir şey, şey vardı. Burada. Yani bu deniz canlıları çok hassas ve hemen etkilenip, Yok olabiliyorlar. Evet. Hı -hı. Bunu gözümüzde görüyoruz. Biz insanların etkilerini, üzerimizdeki etkileri biz belki biraz daha can çekişiyoruz ama e, kim bilir neler. Çünkü o bahsettiğiniz dönemde inanılmaz bir salgın hastalık olmuştu. E, yani bazı yaralar oldu insanların e, Hı -hı. üzerinde. E, e, bunlarla belki baş ediyor gibi gözüküyoruz ama uzun süreçte işte insan üzerindeki etkileri de herhalde e, onlarda gördüğümüzden daha uzun sürede çıkıyor. Evet herhalde. Yani ben tabii uzmanlık ve ilgi alanım geri mercanlara bakıyorum ama dediğiniz gibi bu ilk programda konuştuğumuz gibi zaten bu bir zincir. Siz bu habitatı yok edip zarar verdiğinizde bu illaki domino taşları gibi bir noktada gelip bize çarpacak ve bizi devirecek ne yazık ki. Tam yani aslında adalar bu çeşitliliğin tam da çok büyük ve özenle korunması gereken bir alanken Kesinlikle. E, işte bu yassadadaki mesela Hı -hı. Bu, bu betonlaşma e, ortaya çıkıyor. Yani tam olmayacak yapılmayacak <gülüyor> bir alanda bu yapılıyor. Tam böyle göz bebeğimiz gibi korumamız gereken evet. bir yerde ya oluyor bu. Bir de bu. en düzü tarafı aslında engel olunabilecek bir şey basit bir şey. Yani siz bunu baştan sorsaydınız biz söylerdik burada böyle bir şey var. O inşaatlar gene belki eğer çok yapılması şart ise yapılırdı ama buna engel olabilirdik. Buna ben çok üzülüyorum. Çünkü benim mesela bilgim yoktu yaslada da böyle bir şey. O zaman şu anki kadar çok konuşulmuş bir mesele değildi yeni yeni başlıyordu. Yani biraz her zamanki gibi pataküte iş yaptık ve sonuçlarını şimdi ne yazık ki hep birlikte katlanıyoruz. Evet şimdi demek ki yani bundan sonra artık yani bu yaslada ve mercanlar nedeniyle belki bilincimiz daha fazla arttı bu konuda. Ve e, hem işte bu, bu hayatta kalan mercanlar taşınıyor, hı hı. E, bu, transplantasyon evet. denilen bir hı hı. süreç değil mi söz evet. konusu? Şu anda bu dediğim gibi Sivri Adada da bir inşaat başlayacak. Yani e, Yassa Adada'dakine benzer bir kader bekliyor olabilir onları. Dolayısıyla buna engel olabilmek için e, bir transplantasyon çalışması başlattık bilimsel tarafı TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje. Ben bilim insanı olarak bunu nereye kadar yapabilirim? O kadar yoğun emek gerektiren bir iş ki. Neyse ki Adalar'da bize bu konuda yardımcı olan çok aktivist, çok güzel bir dernek var. Adalar Deniz'de Yaşam ve Spor Kulübü Derneği. Onun başkanıyla biz çok iyi bir ikili olduk. Ben bilimsel tarafını yürütüyorum. O işin bürokrasi tarafını yürütüyor. Zaten sahada sürekli beraberiz. Böyle bir ekip kurduk ve şimdi Sivri adadakilerden küçük parçalar alıp büyük adanın arkasında daha güvende olacakları bir yere naklediyoruz onları. Bu hiçbir şekilde Sivri adadaki popülasyonu etkilemiyor. Yani oradaki canlı bunlar modüler olduğu için yaşamına devam edebilecek. Diyelim ki Sivri adada bir şey olmadı. Oradaki canlı hayatını sürdürebilecek. Öte yandan büyük adanın arkasında da yeni bir popülasyon başlamış olacak. Yani ben bir kazan diyoruz evet, değil mi? Neandros Arka adasında. Hı -hı. E, herkes bilmiyor. Büyük adanın evet. arkasında küçük bir adacık evet. var. İsmi Neandros. Üzerinde yaşam yok ama e, altında çok yaşam var. <gülüyor> Benim en sevdiğim yerlerden biri. Gerçekten özellikle 2015 öncesinde böyle bir fener tuttuğunuz zaman adeta hayatın patladığı bir yerde. Rengarenk pembeler, yeşiller, işte turuncular size gözünüze gözünüze e, ışıldıyordu. Tabii ne yazık ki şu an bu görüntü çok azaldı ama e, yavaş yavaş küçük e, iyileşmeler görüyorum. Biraz tabii Marmara'ya izin vermemiz lazım. E, bizim ektiklerimiz, yeni ektiklerimiz de e, şu an hayatlarını sürdürüyorlar ama üstlerinde çok yoğun bir baskı var. Yani bunlar ne kadar dayanabilecek e, balıkçılık baskısı, yıkıcı balıkçılık faaliyetleri de devam ediyor adanın arkasından. ...bir ağ gelip bunları... ...birkaç dakikada yerinden sökebilir... ...bizim onca emekle... E, ...ektiğimiz mercanları. Dolayısıyla... ...koruma, koruma diyoruz. Biz... ...dediğim gibi bu STK, Adalar denizi Yaşam hı hı. ve Spor Kulübü Derneği... E, ...işin okusunu çok güzel yürütüyor. Bütün kapıları tek tek çalıyoruz. Bizim bilimsel sonuçlarımızı... ...anlatıyoruz. Niçin burayı korumalıyız? E, nelere sahibiz? Ve bunları kaybetmenin nasıl eşiğindeyiz? Herkese anlatmaya çalışıyoruz. Eee... Koruma alanı demek illa e, insanın tamamen dışlandığı, sadece e, işte canlıların, diğer canlıların hayatlarını sürdürdüğü bir alan demek değil aslında. İnsanla e, diğer canlıların uyum içinde ve sürdürülebilirlik çerçevesinde bir arada bulunması demek. E, bunu da mutlaka belirtmek istiyorum. Balıkçılar da karşı çıkmasınlar uzun vadede. Onların da aslında e, işine yarayacak bir şey. Bu ağlar e, yerel balıkçıların, küçük balıkçıların ağları mı yoksa büyük... E çoğunu büyük balıkçıların. Büyük. Evet. Hı hı. Ee, bu Volkan Beyler topluyorlar ya atılmış. Evet, evet onların bir de evet. öyle bir çalışması evet. var. Evet. Büyük, ağlar, büyük ağlar, adalar metrelerce. etrafından çıkarıyorlar hı hı. ve geri dönüşme kazandırmaya çalışıyorlar. Yani bu evet. koruma Çok olmazsa pek de sonuç alınamayabilir değil mi? Mercanlar Kesinlikle. bu ağlarla Kesinlikle. tahrip bizim olacak. Kesinlikle bizim bu kadar emeklerimiz de boşa gitmiş gibi olur. Ee, elimizdekileri hepten ve tamamen kaybetmeden bir an evvel harekete hı hı. geçmeliyiz. E, ...kimse ben ne yapabilirim ki demesin. Bu bir e, aslında baskıdır. E, kamuoyundan bir talep oluşursa o zaman bürokratlar bize dikkate alır. O yüzden ne kadar bilinçlenirsek, bu konuda ne kadar talep oluşturursak... E, ...bunu bu savaşı kazanma şansımız da o kadar artar. Bizim Büyükada'daki Balıkçılar Kooperatifi'nin başkanı... ...eski senelerde dalıp da aldıkları balığın... Şimdi onda birini dahi alamadıklarını, çoğunun teknesini e, dışarıya çıkarıp e, balık tutmaya bile gitmediğini söyledi. Hı hı. Onlar çok zaten derin travma şeklinde yaşıyorlar. Tabii. E, üstelik ya kozuma, de gelir. Evet. E, geçim sıkıntısı da. Gelecek şey, kaybı oluyor. E, evet. Bir yandan o kadar da aşırı avcılık var ki evet. O Şimdi o benim konum değil ama bu da bir gerçek. Küçücük kapalı bir havuzda. Cem <gülüyor> Bey'e siz... Marta e, Koyun'daki e, özel işletmeye verildiğinde orayla ilgili biliyorsunuz e, kıyısının beton, iskele vesaire yapılma projeleri vardı. E, o zaman da bir bilgilendirme e, paneli gibi bir e, toplantı yapıldıydı. E, deniz çayırlarından e, yine bahsetmiştiniz oksijen için ne kadar gerekli diye. E, bu... 2 metreye kadar düştüğünü söyleyen bir konuk oldu açık radyoda. Oksijenin yani ışığın dibine geçirmesinin böyle bir şey var mı? Yani 12 metreden 2 metreye ışığın geçirgenliği düşmüş gibi bir şey yani bu deniz çayırları üzerinde bir söyleyeceğiniz var mı? Işık geçirgenliği çok önemli. Çünkü hı hı. denizdeki yaşamın kalitesini belirliyor. Marmara'da genel olarak ...ışık geçirgenliği kötü. Üstünü üstlük... ...geçen programda bahsettiğimiz... ...bu çift tabakalı sistem dolayısıyla... ...yukarıda Karadeniz, aşağıda... ...Akdeniz suyunun olması dolayısıyla... ...12-18 metrelerin altında... ...zaten... ...o iki tabakanın arasındaki karışım suyu yüzünden... ...ışık... ...daha da kötü, daha da karanlık. Ama... Bu sürekli değişiyor. Son zamanlarda kötüye gittiğine dair bir şey okumadım. Ama hı. zaten kötü. E niye yani, kötü? Yani hı. kötü olmasının ne, nedeni mi? E çok fazla e, kirletici var. Partikü e, içinde. var içinde, Partikül var mi? suyun içinde. E, yani 20 milyonluk bir şehri sadece hı. düşündüğünüzde e, etkisini az çok Ya yani Bu üstteki tabakanın edebiliriz. getirdiği kirlilik mi bu? Evet Karadeniz hmm. suyunda yer alan hem Karadeniz'den gelen hem de bu şehrin bu nüfusun etkisiyle de oluşan bir durum. Sadece aslında bakarsanız sadece deniz çayırlarından bahsetmemiştik ama deniz çayırları biyoçeşitliliğin önemli elemanlarından. Mesela deniz çayırları o deniz çayırlarının bir özelliği ışık geçirgenliğini arttırmaları oradaki partikülleri tutarak e, arttırmaları. Nitekim biz geçen hafta Heybeliada civarında yaptığımız bir dalışta e, önce da daldık sonra Heybeliada'da Heybeliada e, kıyılarında rastladığımız e, deniz çayırı alanında görüş çok daha iyiydi hmm. ve e, suyun netliği fark ediliyordu. Hemen e, fark ediliyordu. Dediğim gibi deniz çayırları e, önemli e, ama birçok bir önemli e, eleman var. Biyoçeşitlilik düşünüldüğünde. Köpek balıkları mesela. Köpek balıkları tap predatorlar Yani besin zincirinin üstünde yer alan canlılar ve ekosistem için, biyoçeşitlilik için çok önemliler. E, Tap predatörler genelde beslendikleri canlıların daha zayıf olanlarını avlarlar. Çünkü kimse fazladan emek sarf etmek istemez avlanırken daha zayıf olan bireyleri avladıklarında aslında avlandıkları canlı türü için iyi bir şey yapmış olurlar. Çünkü zayıfları ortadan kaldırmakla daha güçlü genlere sahip bireyleri artmasına sahip olurlar ve kaliteyi artırırlar. Biyoçeşitliğin kalitesini artırırlar ve köpek balığı gibi tap predatörler çok önemlidir. 2-3 ee, tür sayabiliriz ee, adalar civarında üreyen ve e, son derece önemli olan, soyu da tehlike altında olan hemen aklıma gelenler dikenli cam göz, e, domuz köpek balığı gibi ürem alanı e, olduğunu bildiğimiz adalar etrafında türler üremek bunda. için kıyıya mı geliyorlar? E, çok derinde yaşamıyorlar Hı -hı. zaten. ile 200 metre arasında yaşar genelde dikenli cam göz mesela. Hı -hı. Çok büyük bir köpek balığı değildir. Evet. E, genellikle 50-60 santim hmm. e, boya ulaşır. Balçıklarda evet, tezgahlarında gördüğümüz cins. Evet, mi bu? Gör, görme hmm. şansınız evet. vardır. En evet, çok evet. E, yakalanan türlerdendir, Hı -hı. ama bir e, tehlike altında soyu. Hı -hı. Çünkü e, köpek balıkları hassas türlerdir ve insan etkisi onlar üzerinde çok ciddi kayıplar yaratıyor. E, genel olarak bütün türleri, bütün büyüçeşitlik elemanlarını düşündüğümüzde. Ee, koruma alanları çok önemli hmm. ee, koruma alanlarını ekolojik bir sigorta olarak düşünebiliriz ee, büyük felaketler oluştuğunda canlıların devamlılığını sağlayabilecek bir sigorta yani e, az önce Eda'nın bahsettiği durum söz konusu olsa Yassa'da ve Sivri Adada'daki bütün her şeyi kaybetmiş olsak ve neandrosu sadece neandrosu koruyabilsek belki e, tabii ki şöyle bir gerçek var Sivriada'da ve Yassada'da oluşacak bir felaket neandrosu da hmm. etkileyecektir ama e, belki neandro'sta kalan popülasyon e, Marmara'daki o türün e, canlılığının devamını sağlayacaktır Peki, dolayısıyla, özür dilerim lafınızı kestim siz bitirin ya, dolayısıyla Tam olarak ekolojik bir sigorta görevi görür koruma alanları. Demek ki koruma alanlarını bizim bu koruk ortaya çıkartmamız ve bunu işletmemiz gerekiyor. Evet, ben değil mi? bu soruyu Kesinlikle. soracağım da size. Kesinlikle. Ee, yani devletin mesela bu koruma alanlarını ilan etmesi çok mu zor bir şey? Çok mu prosedürü var? Yani bu konu belki sizin bilginizde değil ama hani e, bunu ilan... Ettiğinde bir şey mi kaybedecek? Ya, yani kazanacakmış gibi gözüküyor buradan da <gülüyor> hepimiz kazanacakmışız gibi. Yani bunu niye, niye böyle sürdürebiliyor? Yani Aslında tercih... şu anda zaten Türkiye'de birçok deniz koruma alanı var. Ama ilan etmek değil sıkıntı. Hmm. Daha sonrası. Aslında Türkiye'de en büyük problem ilan edilmiş deniz koruma alanlarının yönetilmiyor olması. Yani siz kağıt üstünde... Burası deniz koruma alanıdır diyorsunuz ama sonra adeta baş boş bırakılıyor. Bir sürü yasaklar var işte öncesinde bir envanter çalışmaları vesaire de yapılıyor ama sonrasında kendi haline bırakılıyor. Yani bu yasaklara uyuyor musunuz, uymuyor musunuz? Bunlar çok denetlenmediği gibi deniz koruma alanlarının içinde de aslında birebir yönetim gerekli. Bu ne demek? Bir yönetici demek. Yöneticinin altında çalışan diğer insanlar demek. Bizim buna ihtiyacımız var. Yani ben adaların aslında sadece deniz koruma alanı ilan edilmesi değil, daha sonrasında da yönetilen bir deniz koruma alanı olması gerektiğini, ikisinin birlikte mutlaka yapılması gerektiğini söylüyorum. Çünkü ilk, ilk tek aş o aşamada kalırsa zaten bir sonuç alamayız. Aslında bizim bu işte iklim kriziyle ilgili Türkiye olarak atmamız gereken adımlar böyle mikro ölçekli gibi görünen yani alttan aşağıdan bütün bunları inşa ederek en yürümemiz gereken doğa, değil doğa, mi? Yani en basit koruma alanları oluşturmalıyız. Yani iklim krizine de çözüm oluşturabilecek bunlar. Ee, bizim mutlaka çok önemli bölgeler belirleyip, eğer bütün bölgeleri, bütün kıyıları, bütün derin denizleri koruyamıyorsak, önemli belirli önemli bölgeler belirleyip onları korumak zorundayız ve Edan'ın dediği gibi bu sadece e, bir ilandan bahsetmiyorum. Kesinlikle oranın doğru iyi yönetilmesi de gerekiyor, uygulanması gerekiyor. Adalar da anladığım kadarıyla böyle özel bir yer. Eğer koruma alanına örnek vereceksek kesinlikle adalar buna çok güzel bir örnek. Evet bir programımızın daha sonuna geldik maalesef. Konuklarımız Nur Eda Topçu ve Cem Dalyan'dı. Çok teşekkür ediyoruz. Denizlerimize ne yaptığımızı konuştuk. Deniz çayırlarımızı, mercanlarımızı... Ee, ve antroposen adı verilen bu çağın bu yeni çağın en belirgin özelliği ise ona jeopolitik faaliyetlerden ziyade insan faaliyetlerinin Yol açmış olması örneğini de yassı üzerinden konuştuk. Ee, teknik Masa'da e, sevgili Ömer'e de teşekkür ediyoruz. Bizi Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasından Twitter, Instagram'dan takip ed ederseniz e, bugün konuştuğumuz konuların herhalde görsellerini Eda Hanım Daha ve fazla Cem e, Bey bize e, iletecek, biz de paylaşacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşça Hoşçakalın. Kalın. Adalar, adalar hepimizin. <gülüyor>